Allahü Teala. Teala. Teala. Teala fe inne astakara hadith al-kitabullah wa khayra al-hijah Muhammad sallallahu alayhi sallam wa shaghala al-umuri mutafataha wa kull muhtasatin bil fi azze ve celle şöyle buyurmuştur Kaf suresi 18. ayetinde söylediği hiçbir söz yoktur ki yanında onu gözetleyip yazan olmaz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 Yine Ebu Ürel Radyalanma'dan gelen bir rivayette, bir topluluk bir mecliste otururlar da Allah'ı zikretmezler ve nebilerine salat etmezlerse, ancak kendi aleyhilerine pişmanlık sebebi olur. Allah onlara dilerse azap eder, dilerse bağışlar. Bunu Tilmiz'e rivayet etmiştir. İbn Ömer Radyalanma'dan gelen rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Allah'ı zikretme dışındaki konuşmaları çoğaltmayınız. Zira Allah'ın zikri dışında çok konuşmak,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 vesveseler verir, ya akidesi konusunda sattırır, ya insanlar hakkında suizan dolu düşüncelere sevk eder veya kendi nefsini yücerteceği, kendisini üstün görmesine sebep olacak, kendi amellerini beğenmesini sağlar, başkalarını küçük görmesini, başkalarını gözünde hakil görmesini sağlayacak vesveseler verir veya kadın yoluyla, şehvet yoluyla daha başka tuzaklar kurar Bütün bunlardan önemlisi, mesela...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 kişi için söz konusu Yani yalnız kalmaz söz konusu İşte kalbinin mescitlere bağlı olması gereken o gençlik zamanlarını elden kaçırmış olabilir. Yani hali hazırda insan, herkes, bütün kullar bu saygın, bu söylediğim şeye muhatatır. Zengin olmaz sadaka veremeyebilir. Ama yalnız kalır mutlaka herkes. Ve o anda yalnız kaldığında Allah'ı zikreder ve bundan dolayı Allah'ın haşretinde gözleri yaşaran kul diyor. Yani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 bu konuda da tabii ki e, sünnete ittiba etmek gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da gelen, tavsiye zikirlerle meşgul olmak gerekir. Onun dışında bu hadislerde, az önce okuduğum hadislerde geçtiği gibi bir araya gelin dinle de mutlaka zikir ihmal edilmemeli. O zikir ihmal edilmezse konuşmalara da batıl galebe çalamaz. Batıl e, sözler o meclisleri işgal edemez Allah'ın izniyle.